Merhaba. İzmir Efem çukurunda faaliyeti devam eden altın madeniyle ilgili Ege Çevre ve Kültür Platformu yani Egeçep Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. 1999 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ve o zamandan beri bilim insanlarının itirazına rağmen bölgede altın arama faaliyetine devam eden Toprak Metal Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi'ne karşı Egeçep adına avukat Arif Alicanga Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İç hukuk yolları tükendiği için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu davada Cang'ı özellikle Tahtalı ve Çamlı Su Havzası'nın büyük tehlike altında olduğunu, bu nedenle maden arama çalışmalarının durdurulması gerektiğini belirtiyor. Maden arama faaliyetinin durdurulması için yürütmeyi durdurma kararı çıkmış, karar Danıştay tarafından bozulmuştu. Yapılan bilimsel toplantılarda tesisin metal kirliliği yaratacağı, Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bitki ve orman örtüsünün zarar göreceğinin belirtilmesine rağmen maden tesisine 2005 yılında ÇED raporu verildi. Gelinen noktada iç hukuk yolları tükendiği için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruluyor. Daha önce çet sürecinde bilirkişi raporlarına da itiraz edilmiş fakat itiraz kabul edilmemişti. Arif Ali Cang'ı bilirkişilerin konu hakkında uzman olmadığı, maden hakkında verilecek bir kararın hidrojeoloji uzmanlarına danışarak verilmesi gerektiğini belirtiyor. Şu anda altın ve gümüş madeni 31 Aralık 2012'de aldığı ÇED raporu uyarınca kapasitesini 3 kat arttırmış durumda ve çalışmaya devam ediyor. Arif Ali Cang'ı'nın söylediğine göre köylüler tarafından hayvanlar ölüyor şikayetleri geliyor fakat ağır metal kirliliğinin etkilerinin daha ileri zamanda kanser vakalarının artmasıyla ortaya çıkacağını söylüyor. Eğer Anayasa Mahkemesi, FM Çukuru altın madeninin faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verirse, Bergama Altın Madeni davasından sonra FM Çukuru'da maden aramalarının ekolojik tahribatı açısından emsal bir karar olacak. Arif Ali Cang'ı mücadelenin altın mı, su mu sorusunda kilitlendiğini söylüyor. Halbuki böyle bir soru mevzu bahis bile olmamalıydı. Tatlı su kaynakları olmadan yaşayamayacak canlılar olduğumuza göre sorunun cevabı esasında basit. Su kaynakları hassasiyetle korunmalı. Adana Nükleer Karşıtı Platform, Mersin Akkuy'da yapılacak olan nükleer santralinin inşaat çalışmalarına ÇED raporu almaksızın başlanmasını protesto etti. Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten yaptığı açıklamada yasalarca ÇED raporu alınmadıkça projelerle ilgili olay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceğini söyledi. Ökten santrali yapacak Rus şirketin kullanılmış yakıt çubuklarının nasıl ve nerede muhafaza edileceğini, kullanım ömrünü tamamlamış nükleer santralin söküm maliyetinin ne kadar olacağını açıklamadığını ifade etti. İnşaatın hemen durdurulması gerektiğini vurguladı. Ökten hükümete halkın sesine bilime ve demokrasiye birazcık saygınız varsa Akkuyu nükleer santral kararını derhal iptal etmelisiniz diye seslendi. Öte yandan Akkuyu NGS adı altında Rozatom ana akım medyada karşı tarafın görüşlerinin alınmadığı haberlerde propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Enerji Bakanı Yıldız'ın Ruslara işi hızlandırma çağrısı ise bu haberlerde yer alıyor. Erzincan, Tokat, Batman, Trabzon ve Aydın'daki hidroelektrik santral yani HES ve baraj projeleri için Bakanlar Kurulu'nun aldığı acele kamulaştırma kararları resmi gazetede yayınlandı. Alınan kamulaştırma kararlarına göre Erzincan'da tesis edilecek Kemah Barajı ve HES yapımı için işgal edilen alan, Tokat'a bağlı Almus ve Reşadi ilçelerinde Çilehane Regülatörü ve HES'in işgal edeceği alan, Batman ili merkezi içeride tesis edilecek doğal gaz dağıtım sisteminin işgal edeceği alan vatandaşın elinden alınarak hazine adına tescil edilmek üzere enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından acele kamulaştırılacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait Çin'e projesi kapsamında Gökbel Barajı'nın yapımı için işgal edilen alanda yine vatandaşın elinden alıp DSI tarafından acele kamulaştırılacak. Şimdi HES yapımlarının durduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Bakalım orada neler oluyor. New York eyaletinin 2023 yılında yani Türkiye'de de hedefler konulan meşhur 2023'te 3 gigawattlık güneş elektriği üretim kapasitesine ulaşmasını hedefleyen programın bütçesi 1 milyar dolara yakın düzeyde arttırılıyor. New York Enerji Araştırma ve Geliştirme İdaresi NISERDA tarafından eyaletin kamu hizmetleri komisyonuna yapılan başvuruyla New York Sun adlı girişimin 2023'e kadar olan çalışmalar için sağlanan fonun 960 milyon 556 bin dolar arttırılması istendi. Başvuruda ek kaynağın güneş elektriği üretimi için sağlanacak teşvikler bu alanda yapılacak uygulamalar ve eyaletteki elektrik tüketicilerinin eğitimi gibi alanlarda kullanılacağı bildirildi. Başvuru belgesindeki bilgilere göre 864 milyon dolarlık kısmi teşvikler için ayrılacakken 2014 ve 15 için halihazırda hazırda tahsis edilmiş olan fonlarla birlikte eyaletin 2023'e kadar güneş elektriğine sağlayacağı teşvik yanlış duymuyorsunuz 1 milyar 80 milyon dolara ulaşacak 1 milyar 80 milyon dolar. 2023'e kadar sadece teşvik olarak New York eyaletinde veriliyor. NISERDA tarafından yapılan başvuruda bir gün sonra New York eyaleti yönetimi tarafından açıklanan 2014 yılı eyaletin durumu belgesinde güneş enerjisi çalışmalarına da önemli yer verildi. Eyalet yönetiminin 2014 yılının planlarını kapsayan belgede New York valisi Andrew Cuomo 2011 yılında göreve geldiği zaman eyaletin güneş elektriği kapasitesini iki katına çıkarmaya taahhüt ettiğini hatırlatırken bu rakamın 2013 sonu itibariyle 2011'e göre 4 kat artmış olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekildi. Haberler esasında kendi adına konuşuyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.